Ioar mărgeîn să-n spun n-aioc când sevii Ioar mărgeîn să-n spun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 Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından sevgiler, saygılar hepinize. Muammer ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve bugünkü programımızı başlatmış bulunuyoruz. Efendim bugün Arnavutluk'tayız. Ee, Birçok ülkede olduğu gibi özellikle e, Batı Avrupa dışında ki Batı Avrupa'da klasik müziğin tarihi tabii ki çok daha önceye gidiyor. Batı Avrupa gelenekleri dışında e, özellikle Doğu Avrupa ülkelerine, ülkemiz dahil olmak üzere baktığımızda e, 19. ve 20. yüzyılda klasik müziğin e, ilk tohumları ortaya çıkıyor, ekiliyor ve tabi ki e, Rusya'da dahil olmak üzere ilk besteciler e, hatta sonraki kuşaklardan birçok besteci halk müziğinden doğrudan esinleniyor halk müziği temalarını kullanıyor, e, ya kendi bestelerini yapıyor halk müziği formlarına bağlı olarak e, daha doğrusu klasik müzik formlarında ama halk müziği temalarını e, bir araya getirerek besteler yapıyor e, ya da doğrudan halk melodilerini alıp e, büyük orkestralar için ya da e, oda müziği orkestraları için e, düzenliyor işte bugün Arnavutluk'taki e, çağdaş bestecilerin e, halk müziği tadındaki e, eserlerine yer vermek istedim. E, reklama girdiğini düşünmüyorum. Youtube'a girdiğiniz zaman DEA D -E -A Production adlı bir kullanıcıya girdiğinizde bu materyallere rahat rahat ulaşabilirsiniz. E, hepsi birbirinden mükemmel kayıtlar. Hepsi canlı, hepsi konser kaydı. Ee, ona rağmen kayıt standartı gayet yerinde. Dinlenebilecek kalitede kayıtlar. Ee, açıklamaları da az çok e, yeterli. Dolayısıyla e, oldukça kalabalık bir e, yekün olsa da ben size bugün e, 11 tane parça seçtim. Hepsini çalabilir miyim? Muhtemelen çalabilirim. Şimdi... E, ne dinledik? Arnavut Şefağı adlı bir parça dinledik. Ee, Arnavut müziğinin Arnavutluk'taki e, en önemli bestecilerinden birine e, Avni Mula'ya Mula ait e, şarkı. Avni Mula. E, söyleyen de Eryona, Eryona Güzeli. Şimdi Tren güzel Sanatlar Fakültesi Orkestrası çalıyor. E, şefimiz de Griva Kraya. ...tabii bir konser kaydı bu. Ee, Avni Mula'ya baktığımız zaman... ...1928'de Cekova'da... E, ...bugün Kosova toprakları içindeki... ...Cekova şehrinde doğuyor. E, bir süre sonra... ...Işkodra'ya taşınıyor. Orada... E, ...çeşitli özendirmelerle... ...askeri koroya giriyor. Tabi... E, ...1950'ler falan herhalde... ...45-50'ler. E, daha sonra da Moskova'ya... Eğitime gidiyor. E, muhtemelen e, Arnavutluk'la araları bozulmadan Suviye terbiliğinin e, orada Çaykovski konservatuarında eğitim görüyor. Daha sonra da Arnavutluk'a dönüyor. E, tabii yaşadığına dair bir bilgi yok. Önümüzde belki de hala yaşıyor olabilir. Şimdi e, Avni Mulan'ın şarkısını dinledik. Ee, üçe 3'e devam edeceğiz Selhatcığım. Söylememiştim sana. Ben senin evladın Kosova. Parçanın ismi eee söyleyen Armaldo ee, yine Arnavutluk Opera Balesi Orkestrası ve Korosu eşlik ediyor. Ee, Hemen bakalım. Evet. Bu dinleteceğin birçoğu birçoğunda olduğu gibi bu da e, 2018'de Tetova'da. Makedonya'nın yine Arnavut popülasyonunun fazla olduğu şehirlerden biri olan Tetova'da e, yapılan konserden alınmış Arnavutluk Opera Balesi e, orkestrası ve e, korosu. Eşlik ediyor. Armando Glagueri'ye e, best'e Fahim İbrahim'i, ee, o da Anadolu'nun en ön, en bilinen bestecilerinden biri, ee, daha çok film müzikleriyle tanınan biriymiş. Eğitimini Anadolu'da almış, nadir müzisyenlerden biri, tren konservatuarında hocalık yapmış ve e, aynı zamanda idarecilik yapmış. 1997 ee, yılında, 1997 yılında İtalya'da Torino'da hayatını kaybetmiş. İşte e, Faith İbrahim'in bir bestesini çalacağız şimdi. Ben senin evladın Kosova. tu na errate You go so, Bir feim İbrahim'i bestesi dinledik. Ben senin evladın Kosova. Bu şarkıların birçoğu yurtsever şarkılar. Ee, tabii sözlerini yüzde yüz e, bilmiyoruz ama aşırı milliyetçi şarkılar değildir. Umarım muhtemelen de değildir. E, bu e, 20. yüzyılda özellikle 50'lerden sonra Arnavutluk'taki e, yönetimi de düşünürsek e, daha çok vatan sevgisi, Arnavutluğun güzellikleri üzerine çok şarkı e, yapılmış. Bu da onlardan e, daha doğrusu bu da Kosova ile ilgili benzer bir şarkıydı. Fehim, Fehim daha doğrusu İbrahim'i bestesiydi. Şimdi bir e, senfonik dans var. Bestecimiz Ferdinand, e, Meditim Ferdinand Deda. Kendisi Çinan Sanat Lisesi'nin ardından Prag'da Čechoslovakya'da eski eğitim görmüş. Ee, daha öğrenciyken e, Tiran Anotuk radyo televizyonunda e, şef olarak çalışmaya başlamış. Daha sonra da bu kadroda düzenli olarak yer almış. E, 300'den fazla Anotuk'te ve Anotuk dışında konserde şef olarak görev yapmış. 3 e, senfonik dans yazmış. Biz birincisini dinleyeceğiz. Yani kendi bestesi ve kendisi yönetiyor aynı zamanda büyük usta ve halk sanatçısı ödüllerini almış ee, ve bakıyorum ve Ankara'da ölmüş ee, Ankara'da vefat etmiş bu başka başka bir orkestra şimdi çalacak olan yine bir konser kaydı Makedonya e, sinfoni orkestrası e, seslendirme parçayı. Evet, Makedonya Senfoni Orkestrası'nı dinledik. Meditin Ferdinand Dedan'ın bir numaralı senfonik dansını çaldılar. Bugün alıştığınız tipik folklorun dışına çıktık. 19. ve 20. yüzyıllarda klasik müziğinin halk müziğine, halk müziğinin de klasik müziğe karşılıklı etkileri söz konusu oldu ve Pek çok klasik müzik bestecisi tabi ki e, halk müziğinden etkilenen birçok eser ortaya koydular. Birçok eser verdiler. Şimdi onların arasında bir tur yapıyoruz. E, genellikle de konser kayıtlarından örnekler dinletiyorum sizlere. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı ilk Şarkımı Senin için Söyleyeceğim. E, söyleyen çok ünlü bir sanatçı. Kastriyot Tuşa önemli bir tenor. E, bestecimiz e, Tonin Zabeya e, 1928'de Şikodra'da doğmuş yine e, Sanat okulunu bitirmiş e, Şikodra'da kalmış e, birçok koro ve e, birçok koro çalıştırmış abisi daha çok daha ünlü bir e, şahsiyet e, ama o trene gittiği için ünlü olabilmiş e, bu... Tonin Bey eğer Işkodra'da kalmayı Tren'e gitseydi o da eminim yani çok önemli bir besteci olurdu. Ee, yine Teteva konserinden dinliyoruz. Arnavutluk Opera ve Balesi orkestrası çalıyor ve Kastriyot Tuşa söylüyor. İlk şarkımı senin için söyleyeceğim. şeyi dinledik. Şimdi yine çok önemli bir besteci Prank e, Jakova. Ee, daha önce bahsi geçmişti başka programlarda. Parçamızın adı Margielo. Ee, bir kız adı ya da e, Pagan zamanlarda Ristiyanlık öncesi zamanlarda e, bir bayramın adı demek. Margielo. Bestecisi dediğim gibi Prank Jakova. Sole cu me moi tu a me mu moi mori sem astei Cirma suri, chem kenche, moy mardje na e matiz. Tuja klanes, chobaniz. Mardje no, mori mardje. Cirma suri, chem kenche, moy mardje na e matiz. Tuja klanes, chobaniz. El mori sojnice bi ja moj tu mori se du. Moi mardje, chil ma siri, kem kem shne, moi mardje, na emalcis, tu ya klanges, chobanis, mardje pull in I told you my kids my время Magics, are Evet bugün Arnavut bestecilerin halk müziği tadındaki bestelerini dinletiyorum sizlere. Az önce dinlediğimizde bir şehir şarkısı tadında harika bir şarkıydı. Şimdi e, besteci belirtilmemiş e, parçanın açıklamasında Davul çalıyor adlı bir parçamız var. Muhtemelen e, bu bir halk müziği örneği e, Kosova'ya da Kuzey Arnavutluk temaları taşıyor. 12-8'lik bir parça. Ee, bu da yine bu bölgeye özgü bir ritim. Ee, Arnavutluk Opera Balesi, Orkestra ve Korosu beraber çalıp söylüyorlar. Yine Tetova konserinden. fazla söz sokmayalım. Aynı koreba orkestradan yine aynı konserden bir örnek daha bir şarkı daha dinleyeceğiz. Parçanın adı Arnavutluğu seviyorum ya da daha çok seviyorum. Söyleyen e, programın başında da sesini duyduk. Yumuşacık bir soprano. E, Eryono, Eryona güzeli yani güzeli güzelden geliyor ve e, Armaldo Kulageri birlikte bir düet bu. E, dediğim gibi aynı Korova Orkestrası hanıttık opera balesi orkestrası ve korosu eşlik ediyor kendilerine Evet. Arnavutluk'tan klasik müzik tadında örnekler dinletiyorum size. Ee, şimdi ne çalmışız? Az önce hemen bakıyorum. Yanlış bir bilgi vermemek için. Arnavutluğu seviyorum. Ee, şimdi dinleyeceğimiz parçanın ismi Marie Güzel Arbery. Aslında eski Antik zamanda Arnavutlara Arnavutların kendilerine verdiği isimlerden biri Castriotuşa e, ve Nita Zenuni birlikte söyleyecekler. E, dediğim gibi Arbery ya da Arbery Arnavutların eski isimlerinden biri. I my. tan möchte kit mest Mori Güzel Arbori e, adlı parçayı dinledik. Kastriot duşa ve e, Nita Zenuni birlikte söylediler. Şimdi Bağ Kızı adlı bir bestemiz var sırada. Çok önemli bir müzisyen. E, Laurent Anthony bestecisi. 1909'da e, Üsküp'te doğmuş. 1991 yılında da e, Nerede ölmüş? Prag'da. Ee, hayır. Prizren'de e, ölmüş. Ee, i̇yi bilinen bir etnomüzikolog. Aynı zamanda besteciğinin yanı sıra hatta etnomüzikologluğu daha çok e, tanınıyor. Ee, Üsküp ve Belgrad'da eğitimini almış. 1948 sonrasında e, Prizren'e yerleşmiş ve orada Yusuf Slavenski Müzik Okulu'nun kurulmasına öncülük etmiş. Korolar çalıştırmış ve dediğim gibi Arnavut coğrafyasından ağırlıklı olarak da Kosova'dan 7 cildi bulan Arnavut Halk Şarkıları derlemeleri yayınlamış. Vakti zamanında bir Demir Krasniqi programı yapmıştım. Onun söylediği seslendirdiği şarkılarında birçoğu bu Lorenz Tony'nin, Lorenz Antoni'nin derlediği türküler arasındaymış. Şimdi Bağ Kızı adlı bestesini çalıyorum sizlere. Besteci, müzikolog Lorenz Antony'nin bir bestesini dinledik. Dok 1909'da Üsküp'te doğdu. 91'de de Prisren demiştim. Pristin'e de e, hayatını kaybetti. Sonraki parçamızı hızla e, sunayım. Programın ilk parçalarından biri Avni Mula'ya aitti besteci. Şimdi onun kızı İmran Mula'yı dinleyeceğiz. Önemli bir soprano. E, yine e, klasik müzik tadında bir beste. Ne yazık ki açıklamada bestecisini bulamadım. Soprano İmran Mulya'dan dinledik. E, son örneğimiz akapella bir örnek. E, i̇ki halk şarkısını birbirine eklemişler. Kim eklemiş? Arnavutluk Bale, Opera ve Bale Korosu. Orkestra yok dediğim gibi akapella. İlki meşhur bir şarkı biz de çalarız. E, bu Pınarların Suyu Var Mıdır diye çevrilmiş Türkçe'ye sevgili Güner Eminoğlu tarafından. Ona hemen Başta teşekkür etmeyi unuttum. Şimdiden şimdi e, kocaman bir selam ve teşekkür göndereyim. Her zaman yanımızda olan dostumuz Güner Eminoğlu. E, i̇kinci şarkıda da e, çiftliğini satma kolyo diye yine meşhur bir Makedon halk şarkısı. Bu iki şarkıyı Arnavutluk Opera Bale Korosu bir araya getirmiş ve e, çalgısız olarak seslendirmişler. Harika bir yorum dinleyelim. O, oh, aman, aman, aman, aman, ne O, oh, perbegini ne O, percantam, dande Aman, aman, ne Nes ne, ne. ne, i gobro davai ko jo ci figo Mamane me davai ko za tebe Nes ne, i gobro davai ko jo ci figo Mamane me davai ko za tebe Po me agli odi schoglio Bugün Arnavutluk'tan e, klasik müzik tadında şarkılar dinlettim sizlere e, program sonrasında 15 dakika için telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 40 40'dan bana 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz ayrıca bütün sosyal medya mecralarından ulaşmanız mümkün ve son olarak e, hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiani.blogspot.com istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Sevgili Se Selahattin'e ve Güner Eminoğlu'na yeniden kocaman teşekkürler. <gülüyor> Sunanın beryani. Hazırlayan ve sunan muammer Ketencioglu. <Gülüyor>